buraya gidemedik, gitmiş Efendim, kadar olur muyuz? Cenab-ı Hak gitmeyi nasip eylesin. Abi. Ee, gidemediler inşallah önümüzdeki aylarda, ileriki zamanlarda nasip olur giderler. Ee, onlar niyetlerine göre ecirlerini almışlardır. Niyetine göre niyetül mümini hayrun min ameli. Müminin niyeti çok önemli. Efendim e, amellerde de niyet esastır. Niyetleri neydi Allah biliyor. O niyetlerine göre mükafatlarını inşallah alacaklar. efendim. Ama biz gitmedik, umre yapmış sayılır mıyız? Veya hacca gitmeyi arzu ettik de e, imkan bulamadık, gidemedik. Hac yapmış sayılır mıyız? E tabi sayılmayız. Ama niyet etmemizden dolayı Allah bize mükafat veriyor. Yani bu insan, mükafatla teknik olarak... Farklı farklı değil mi? Yani teknik olarak yapmış olmuyoruz ama yani Cenab-ı Hak bunun sevabını verebiliyor. Yani hmm. sevap veriyor da ne kadar verdiğini biz bilmiyoruz. Hmm. Şimdi hadisi şerifte bir kimse bir iyiliği yapmayı murad eder de mümkün olmazsa Allah ona bir sevap veriyor. Sadece isteğinden dolayı. Evet yapmayı arzu ettiğinden dolayı Allah sevap veriyor. Eğer yaparsa o zaman 10 katından 700 katına kadar mükafat alıyor. Bir kimse bir kötülüğü yapmayı murad etti, düşündü de yapmadıysa, vazgeçtiyse yine bir sevap kazanıyor. Kötülükten vazgeçtiği için sevap kazanıyor. Yaparsa kötülüğü bir ceza. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ne kadar engin. Yapılan kötülüğe karşı bir ceza. Yapılan iyiliğe karşı 10 katından 700 katına kadar hatta daha fazla mükafat veriyor. O bir kötülüğün karşılığı bir ceza. Cenab-ı Hak dilerse onu da affediyor. Ama yapılan iyilik eğer Allah Rızası için yapılmışsa asla sevapsız kalmıyor. En az 10 kat sevap alıyor. Efendim onun için niyeti samimi tutmak lazım. İşin özü esası niyettir. Efendim hadis kitaplarımızın en baş tarafına da en ilk sayfasına da alimlerimiz bu o, peygamberimiz efendimizden Hazreti Ömer'in rivayet ettiği ve ondan sonraki dönemlerde de kalabalık cemaatler tarafından aktarılan innemel a'malu binniyat hadisi şerifi yazılı bulunmaktadır. Ameller ancak niyetlere göredir. Niyet çok önemli. Kardeşimiz niyetine göre mükafatını inşallah alacaktır gayret etsinler inşallah önümüzdeki zamanlarda veya gelecek sene Ramazan'da umre nasip olur. Umre Ramazan'da umre yapmak hac gibidir. Hatta bir rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le hac yapmak gibidir. Niyetlerimizi samimi tutalım, isteyelim Cenab-ı Hak inşallah nasip edecektir.